Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den tüm yaşlılara, tüm gençlere, tüm öğrenci kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yönelteceğiz. Öncelikle alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında Rabbimize hamdolsun.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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام Ve يا سيدي الأولين والآخرين وإلى Ve الانبياء والمرزلين وإلى جمع الولياء والحمد İslam'ın 5 şartıyla cennete gidilir Eğer bir şeyi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuşsa ona iman ediyoruz ve o yüzde yüz öyledir. Ama İslam'ın beş şartının hakikatini anlamak gerekir. Sadece ilim olarak bilmek, onu taklidi olarak yapmak hiç kimseyi kurtarmaz, kurtaramaz. İslam'ın beş şartı deyince hepimiz biliyoruz, kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat diye anlatılır. Mesela nasıl anlamak gerekir? Bu beş şartın bizi kurtarabilmesi için nasıl anlamamız lazım? Önce kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet imanla ilgilidir. Allah'ı bilmekle, tanımakla, sevmekle, şahit olmakla ilgilidir. Yoksa biri diliyle kelime-i şehadet getirirse, Mü'min, Müslüman olmuş olmuyor. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahit oluyorum ki, Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Ben buna şahit oluyorum. Ben bunun şahidiyim diyoruz. Nasıl şahit oluyoruz? Şahit olmamız gerekir. Önce kendi üzerimizde, bütün varlıkta, Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının tecellisini görmemiz gerekir. Kudretini görmemiz gerekir. Allah'ın ikramını görmemiz gerekir. Rahmetini görmemiz gerekir. Her anda Allah'ın halık ismiyle onu yarattığını, hallak ismiyle tekrar tekrar yaratıp varlıkta tuttuğunu görmemiz, buna şahit olmamız gerekir. Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, O'nun Allah'tan geldiğini, Allah'ın bizimle beraber olduğunu, bize muamele ettiğini görüp buna şahit olmamız gerekir. Buna iman etmemiz gerekir. Muhatap olarak Allah'ı kabul etmemiz gerekir. Eğer biri böyle yaparsa, eşhedü en la ilahe illallah dedi. Bununla beraber kendisi üzerinde Rabbine şahit olması gerekir. Kendisindeki bütün isimlerin, sıfatların, güzelliklerin hepsinin Allah'a ait olduğunu yani görmesinin, işitmesinin, bilmesinin, sevmesinin, dilemesinin, irade etmesinin, hareket etmesinin, kendisindeki gücün, kuvvetin, bütün her ne varsa hepsinin Allah'a ait olduğunu, Allah'ın kendisinden ona bunu verdiğini, ikram ettiğini bilip, görüp bunu tatması gerekir. Böyle olursa ne olur? Kendini Allah ile beraber bilir ve anlamış olur. Allah her anda bir şeyendedir, her anda her şeyi yok edip var ediyor. Evet. Allah'ın bu yakınlığını tatması gerekir ki eşhedü en la ilahe illallah demiş olsun. Bir de ve eşhedü Muhammeden abduhu ve demesi lazım. Bunu nasıl söylemesi lazım? Nasıl iman etmesi lazım? Ben şahit oluyorum ki evet Muhammed Allah'ın abdi ve resulüdür diyoruz. Önce O'na abdolması gerekir. Kulun Allah'a abdolması gerekir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl Allah'a abdolmuşsa <gülüyor> o da aynı şekilde onun iman ettiği gibi iman eder. ona Allah'a abdolur. O kulluğunu yapmaya çalışırsa bu durumda Resulullah Efendimiz'in abdliği onun üzerinde tecelli etmiş olur. Kendi üzerinden Resulullah Efendimiz'in kulluğuna, abdliğine şahit olmuş olur. Abd olurken, Allah'ı severken Allah da onu sever. Allah'ın sevgisi onun gönlünde tecelli eder. Kendisi Rabbini sevdiği için Rabbini de kendisini sevdiğini tadar ve yaşar. Bu yakınlığı bütün şiddetiyle tadar ve yaşar. Ve Resulühü der. Allah'ın Resulüdür. Bu durumda onun da aynı şekilde nasıl Resulullah Efendimiz Allah'ın kendisine vahyettiğini Taşıdıysa, Resulluğunu yaptıysa o mümin de Resulullah Efendimiz'e tabi olup aynı şekilde bu Allah'ın vahyini taşırken Resulluğunu de yapmış olur. Bu durumda abduhu ve Resuluhu dediğinde kendi üzerinde bunu tatmış, yaşamış ve şahit olmuş oluyor. O zaman eşhedü en la ilahe illallah dediği evet, Allah'ın kudretine, rahmetine, mağfiretine, güzelliğine, bütün isimlerine şahit oldu. Aynı şekilde kendi üzerinde bir de Resulullah Efendimiz'in kulluğuna, abdliğine ve resulluğuna şahit oldu. Eğer böyle olmazsa söylediği kelime sadece laftan ibaret kalmış olur. Kelime şahadeti getirmemiş olur. Bu işin iman bölümüydü. Eğer biri bu şekilde iman eder ve şahadet ederse sonra namazı kılarsa <gülüyor> İslam'ın beş şartını anlatıyoruz. Eğer günde beş sefer Allah'ın huzuruna, miraca çıkarsa, halini Rabbine arz ederse, Rabbinden isterse, evet, namazdaki Fatiha'yı okursa, ona abd olduğunu ikrar ederse, bir tek istediği, sevdiği, duası, Rabbinin rızası, dostluğu, abdlığı olduğunu ikrar ederse, Allah'ın nimet verdiği kullarla beraber olmayı diler, bunu Rabbinden ister, sonra bunun gereğini yaparsa, derelete kalmamak için çabasını, gayretini sarf ederse, yanlış yapmamak için çabasını, gayretini sarf ederse, günde beş sefer, Rabbi ile olan o sohbetinden dolayı, Allah'ın yakınlığını kazanırsa, günde beş sefer Allah'ın huzuruna çıktığı için, yanlış yapmamak için, çaba gayret çarp, sarf eder, çırpınırsa, Rabbimin huzurunda mahcup olmayayım diye bir derdi olursa, bu namaz bölümü, aynı şekilde oruç tutar, nefsini tezkiye ederse, terbiye ederse, nefsine hakim olmayı, nefsine hükmetmeyi becerirse, bunu yaparsa, oruçla beraber, evet, Ramazan ayı, oruç ayı, bununla beraber Kur'an ayı, Allah'ın ayetlerini dinlerse, anlamaya çalışır, imana dönüştürür, atlaka dönüştürür, amele dönüştürürse, aynı şekilde zekat verip, kendini temizlerse, nefsini temizlerse, malını temizlerse, Allah kendisine Neyi ikram etmişse onun zekatını ver vermesi gerekir. elim vermişse ilim, marifet vermişse marifet, mal vermişse mal, mevki makam vermişse onun zekatını vermesi gerekir. Yani Allah yolunda onu sarf etmesi gerekir, infak etmesi gerekir. Buna beraber Allah yolunda onu kullanması gerekir. Ebedi hayatını kazanmak için. Eğer kul bu şuurda olursa, bununla beraber hac, Bütünüyle baştan sona kulluk nasıl yapılır, kurun nasıl bir hayat yaşaması gerekir, Allah onu öğretiyor. Nasıl ki Kabe'nin etrafında dönerken, onun Allah'ın rızası etrafında sema etmesi gerektiğini anlarsa, Safa ile Merve arasında sayı ederken, manevi olarak ölmemek için çaba gayret sarf ederse, Aynı şekilde Arafat'ta bütün Müminlerle, Müslümanlarla, dünyanın dört bir yanından gelen Müminler, Müslümanlarla beraber dua ederken hepsine dua ederse, bütün Müminleri, Müslümanları kardeşi olarak bilirse, bunu anlarsa, bunu talar, bunu yaşarsa, bütün insanlara Allah'ın kulü nazarıyla nazar ederse, bütün varlığının sahibi olduğunu, Allah olduğunu kabul edip Allah'ın nazarıyla varlığa nazar ederse, Böyle biri cennete gitmez mi? Elbette ki gider. Mesele doğru anlamış olmaktır. Sadece böyle zahiri olarak bakıp böyle birkaç kelimeden ibaret olduğunu, buna ben inandım deyince Müslüman olacağını eğer zannederse yanılmış olur. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Ama işin gerçekini, hakikatini anlarsa, Resulullah Efendimiz'in anlattığı gibi anlarsa evet, bu zaten onun için yeterlidir. Öz olarak yeterlidir. Özetle yeterlidir. Sonra o zaten açılır. Onu tavsili olarak anlar. Geniş geniş anlar. gereğini yapmaya çalışır. Yeterli olmuş olur. Ama gerçeğini anlarsa yalnız. Evet. Efendim aynı izleyicimiz devamla Mehdi Aleyhisselam gelmiş midir? diye sormuş efendim. Mehdi Aleyhisselam her zaman için vardır. Mehdi hidayete ermiş olan ve hidayete Erdiren, hidayete davet eden, hidayete vesile olan demektir. En baştaki mehdi kimdir? Hadi Allah'ın ismidir. Hidayeti veren Allah'tır. Neyle veriyor? Peygamberleriyle veriyor. Sonra peygamber varisleriyle veriyor. Peygambere tabi olanlarla veriyor onu. Her zaman için, her yerde mehdiler vardır. Mertebesine göre her biri her bir mümin Resulullah Efendimizi temsil eder ve mehdidir. Ama işlerinden bir tanesi Resulullah Efendimiz'i temsil eder. Bir kısmı diğer peygamberleri temsil eder. Her biri mertebesine göre, maneviyatına göre e, Mehdi'dir. Elbette ki en sonda, kıyamette de, kıymete yakın, son olarak da bir tane Mehdi gelir. O da Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor. Kıyamet e, kopacağı için artık ondan sonra Mehdi gelmiyor. Mehdi gelmeyince ne olur? Hidayetçi olmayınca ne olur? Evet, insanlık hızla ters tarafa doğru gider, kıyamet kafirlerin başında kopuyor çünkü. Ee, onun için mehdiler her zaman vardır, mehdi vardır. Herkes bulunduğu yerde o mehdilerle beraber olmaya çalışması gerekir. Birine uyup, tabi olup onunla beraber hidayete ermesi gerekir. Sonra o hidayeti de taşımaya çalışması gerekir. İnsan ya Mehdiye uyar, mehdilere uyar, Hidayeti taşır, ya da iblise, şeytana uyar, delalette kalır, delaleti taşır bulunduğu yere, insanlara. Evet. Eğer sorduğu son mehdi ise, bu soru doğru bir soru değildir. Kıyametle ilgili sorular, doğru sorular değildir. Neden doğru soru değildir? Çünkü Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, Kıyametin zamanını bir tek Allah bilir, hiç kimse bilmez. Peygamberleri de bilmez. Hiç kimseye bildirmemiş ve hiç kimse bunu bilmez. Bunun üzerinden konuşmak, söz söylemek edebe aykırıdır bir kere. Evet. Cebrail Selam, Resulullah Efendimiz'e sorduğunda kıyamet ne zaman kopar diye sorduğunda ne buyurdu? Sorulan, sorandan daha bilgili değildir bu konuda. Bunu ne ben biliyorum ne de sen. Bunu bir tek Allah bilir dedi. Evet. Onun için Öyle Mehdi'yi beklemek, kıyameti beklemek doğru bir şey değil, yanlış bir şeydir. Bununla beraber iki türlü kıyamet vardır. Biri genel kıyamet, biri özel kıyamet. Biri öldüğünde onun kıyameti kopmuştur. O artık Allah'ın huzuruna çıkarılır. Kıyamet kopmuştur. Herkes kendi kıyametine bakmalıdır. Bununla beraber hayatı yaşarken herkes kendi Mehdi'sine bakmalıdır. Mehdi ile beraber oluyor mu, olmuyor mu? Bizi Allah'a davet eden, bizi Allah'ı sevmeye davet eden, Allah'ın sevgisine davet eden, Allah'a olmaya kulluğa davet eden, Allah'ın vahyine davet eden, Resulüne tabi olmaya davet eden, bununla beraber bütün bunları yaşayıp öyle davet eden, bize yardım eden, evet bir Mehdi'ye mutlaka uymak gerekir, onunla beraber o hidayete erip Bununla beraber hidayete de davetçi olmamız gerekir. Her bir mümin için her bir mümine bu farzdır. Çünkü Allah e, Asr suresinde buyuruyordu. "Vel asr innel insane lefi Allah asra zamana yemin ediyor. Bütün insanlar hüsrandadır. "İllellezine amenu ve amilus salihati ve tavassav bil hakki ve tavassav bisabr." İmar edenler, salih ameli işleyenler Hakkı tavsiye edenler, sabri tavsiye edenler müstesnadır. Yoksa insan hüsranda olmuş olur. Evet. Bu davet aynı zamanda Mehdi'nin, Mehdi'lerin yapacağı davettir. Ve bütün müminler bununla yükümlüdür ve sorumludur. Bu sadece böyle Mehdi'ye ait bir şey değildir. Bütün müminler kendi imanına göre, mertebesine göre, ilmine, marifetine göre Mehdi'dir. Mehdi olmalıdır, olmak zorundadır. Evet. Yoksa hüsranda olmuş olur. Efendim bandırmadan Yusuf Öztürk <gülüyor> dedi ki doğrusu de ki doğrusu hükümdarlar bir beldeye girdiklerinde orayı bozguna uğratırlar ve halkının ulularını aşağılık duruma düşürürler. Onlar işte böyle yaparlar. Bu ayette geçen hükümdarlardan ve o şehrin ulularından kast edilen nedir? Hükümdarlardan kast, kasıt Allah ve Nebisi midir? Ve o şehir gönül memleketi midir? Ulular ise nefis şeytan heva heves midir? Farklı bir yorumu var mıdır? Evet, kardeşimiz hem soruyu sormuş hem de cevabını dost doğru vermiştir. Resulü Efendimiz buyurdu Aleyhisselatu Vesselam bu Kur'an zahir ve batın üzere indirilmiştir. Yani her ayetin bir zahir bir de batini manevi e, manası vardır. Zahiri manası, evet. Sultanlar, hükümdarlar bir beldeye girdiğinde ne yaparlar? Oradaki, evet o uluları, oradaki hükümdarları, hüküm sürenleri yetki sahiplerini ne yaparlar? Aşağıya indirirler. Onları zelil hale getirirler. Bu zahiriydi. Bu zahirden bizim anlamamız gereken işin manevi tarafidir. Bir insan, bir Kainat, bir ülke, onun bir vücut ülkesi vardır. Onun bir gönül alemi vardır. <gülüyor> eğer orada şeytan hakimse, nefis hakimse, bu durumda oraya eğer bir hükümdar gelirse, evet hükümdar Allah'tır, hükmeden Allah'tır. Hakim olan Allah'tır. Allah bir vesileyle oraya tecelli eder. Vesile kim? Vesile evet peygamberler, Resulullah Efendimiz. O gönlü temizler, nefsini teskiye eder. Allah'ın tecelli etmesi için onu hazırlar. Tecelli eden Allah'tır, hüküm sahibi Allah'tır. Evet, peygamberler ya da peygamber varisleri de iyidir. Peygamberler, peygamber varisleri evet mehdiler. Mehdi ne yapar? Gönülü Allah'ın tecellisine hazırlar. Allah'ın hükmü orada geçsin diye. Ayet-i de Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir dedi. Kime hükmedecek? edecek? Kendisine. Vücut ülkesine, gönül alemine hükmedecek. edecek. Allah'ın hükmüyle hükmedecek. edecek. Eğer Allah bir gönülde hükmederse o ne olur? Allah'a abd olur. Allah'a aşık olur, Allah'a kul olur. Allah'ın emrettiği güzellikleri yapar, yasakladığı yanlışlardan da sakınmaya, kaçınmaya çalışır. Oraya asla şirk bulaşmaz. Çünkü Allah tecelli etmiş. Allah'ın olduğu yerde put olmaz. Aynı şekilde Allah'ın tecelli ettiği o gönül aleminde Hakim olan Allah'tır. O kul, Allah'ın nazarıyla nazar eder. Allah ile görür, Allah ile işitir, Allah ile bilir, Allah ile sever, Allah ile tutar, Allah Allah ile yürür. Neden? Çünkü Allah oraya, o günüle tecelli etmiştir. Evet, bunun içinde olması, yapılması gereken şey, bir insan kendi kendine bunu yapabilir mi? Kesinlikle hayır. Gücü buna yetmez. Bunu yapacak olan Allah bu vazifeyi Resulüne vermişti. Sonra kıyamete kadar onun varisleri bunu yapmaya devam eder. Yoksa evet, nefsiyle, şeytanla boğuşur durur. Evet, bir peygamber varisiyle beraber olmak da yetmez. Tabi olup ona uymak gerekir. Ben de böyle bir kul olmak istiyorum deyip onun kulluğunu kabul ederken onun gibi de yapmaya Çalışıp çaba gayret sarf etmesi gerekir ki bu olsun. Evet, o hükümdar tecelli eden, gönüle tecelli eden Allah'tır. Efendim Kemal Ertaş, hocam sigara haram mıdır? Allah'ın haram demediği bir şeye haram demek küfürdür. Ha, ha, Herhangi bir harama helal demişsin ya da haram olmayan bir şeye haram demişsin, fark etmez cezası aynıdır. Onun için Allah on, sigaraya haram dememiş, onun için haram denmez ama zararlı denir. Zararlı başka, haram başkadır. Allah'ın haram kıldıkları manevi olarak e, cezayı gerektirir ama zararlı olan, Manevi olarak cezayı gerektirmez ama zahiri olarak onun cezasını, sıkıntısını kul yaşar. İkisini böyle birbirinden ayırt etmek gerekir. Allah bazı şeyleri e, buna teslim etmiştir. Tercihi ona bırakmıştır. Haram dedikleri haramdır. Haram demedikleri de bu durumda onu e, helal oluşu hakkında delil aranmaz. Ama e, ne denir? Zararlı veya faydalı denir. Efendim bir izleyicimiz, hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı ve nuru üzerinize ve üzerimize olsun. Allah razı olsun. Senden inşallah. Allah razı olsun demiş efendim. Hocam bir ricam olacak. Bu hafta boyunca hacet namazı kılacağım. Bana güzel gönlünden dua etmesini istiyorum. Rabbim bizi huzurundan ayırmasın inşallah. Allah dualarımızı kabul eylesin inşallah. Hacetimiz her neyse İkram etsin inşallah. Bütün kardeşlerimiz Allah'tan her neyi istiyorsa Allah onu ikram etsin inşallah. Kulun Allah'a güvenmesi, tevekkül etmesi gerekir. Duayı yaparken Ya Rabbi ben bunu kendim için hayırlı görüyorum. Onun için bunu böyle istiyorum. Ama benim için hayır olanı, şer olanı en iyi bilen sensin. Benden daha iyi bilen sensin. Hayırlısı ise onu ihsan et. Hem dünyam için, hem ahiretliğim için hangisi hayırlıysa onu ihsan et, onu ikram et. Eğer hayırlı değilse dünyama, ahiretime zarar veriyor ve ben sonra pişmanlık yaşayacaksam beni bundan da koru, muhafaza et deyip dua etmek gerekir. Allah'a güvenip dua ederken de işi Allah'a havale etmek gerekir. Bir izleyicimiz, hocam rızık dualarını okursak rızkımız genişler mi? Diyarbakırlı izleyiciniz, İzmir'de oturuyorum. Teşekkür ederim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sizden razı olsun. Elbette ki her konuda dua etmek lazım. Rızık içinde, rızkımız içinde dua etmemiz lazım. Ama Allah ayet kerimede buyuruyor ki, Allah dilediği kimse için rızkı genişletir, dilediği kimse için rızkı daraltır, dilediğine hesapsız verir, sınırsız verir. Bu Allah'ın takdiriyle olan şeydir. Eğer rızkı Allah takdir ediyorsa burada bir imtihan vardır. Bazen kısar, daraltır, bazen genişletir, bazen hesapsız verir. Bunun için böyle e, o rızık kapısını zorlamak doğru değildir. Eğer rızık daraltılmışsa ne yaparsak yapalım o genişlemez. Ne zamana kadar o rızıkla ilgili imtihan bitene kadar Allah orada mutlaka bize bir şeyler öğretiyor. İnsanları tanıtıyor. Her ne olursa olsun rızkın Allah'tan olduğuna iman etmemiz için bize öğretiyor böyle bir durumda onu böyle zorlamak doğru değildir. Rızık kapısında duracağız. Rızkımızı kazarmaya çalışacağız. Bununla beraber e, sorun sıkıntıyı yapmayacağız. Ama duamızı da yapacağız. Dua yaptık diye rızık genişlemez. Belki o anda daha bir rahat geçer. İmtihanımız daha rahat geçer. Bunu böyle anlamak gerekir. Ama açınca da evet rızkıyı aşmıştır, genişlemiştir. Bu durumda da o zaman da gerektiği gibi hareket etmek gerekir. Bunu böyle anlamak gerekir. Sadece böyle dua ile rızık genişlemez. Hayat bir imtihan çünkü. Evet. Efendim, bir izleyicimiz memur olarak çalışıyoruz. Maaşımızı aldığımız banka yılda bir kez promosyon olarak bir miktar para veriyor. Bu helal midir? Kullanabilir miyiz? Allah razı olsun. Amin. Bir devlet neyle ayakta duruyor? Vatandaşın verdiği vergilerle bununla beraber devlet bütünüyle her bir e, o vatandaşından sorumludur. Yedirmek zorundadır, içirmek zorundadır, barındırmak zorundadır. Hayatını en güzel şekilde yaşayabilmesi için ona hizmet etmek zorundadır. Buna mecburdur. Dolayısıyla Ana baba konumundadır. Olmalıydır ya da. Değilse sorun var. Ana babasından nasıl bir şey geldiğinde onu e, rahatlıkla alabiliyorsa, aynı şekilde devlet yardım ederken de, herhangi bir şekilde bir e, ödemede bulunurken de, bunu böyle görüp böyle anlaması gerekir. Onun için rahatlıkla onu alıp kullanabilir. Ona helal olmuş olur. Efendim bir izleyicimiz, kafir nedir? Yanlışlıkla kafir olunur mu? Evet, yanlışlıkla kafir olunmaz. Birinin kafir olabilmesi için önce mümin olması gerekir. İman etmesi gerekir. Bunu anlaması gerekir. Bunu tadıp bunu yaşaması gerekir. Allah'ın müminliği, müslümanlığı ona öğretip, ona tatırması gerekir ki bu halden sonra onun üstünü örterse, yok sayarsa, hakikatin üstünü örterse, bile bile inkar ederse kafir olur. Bile bile. Çünkü e, kefere örttü demek. Neyi örttü? Hakikati örttü. Anladı öyle örttü yalnız. Anlamadan hiç kimse kafir olmaz. Ya da anası babası kafirdir diye o da onların yolunda yürüyor, daha anlamamış. O kafir değildir, o cahildir, daha bilmiyor. Daha Allah ona öğretmemiş. Onun için zaten bilmeden kimse kafir olmaz. Kafirlik bile bile hakikatin üstünü örtmektir. Bile bile Rabbini inkar etmektir. Peygamberi inkar etmektir. Veya Allah'ın herhangi bir ayetini inkar etmektir. Bile bile. Bilerek, düşünerek, tasarlayarak Yoksa e, yanlışlıkla kafir olmaz. Kafir hakikati örtendir. Biri ben Allah'ı kabul ediyorum ama ama dediğinde her ne söylerse söylesin yani kafir olmuştur bile bile bir hakikati örtmüştür. Evet. Bir izleyicimiz selamünaleyküm hocam. aleyküm hocam. Bir yıldır diğer TV ve sizi keşfettik. Bir buçuk yaşında ruken Zümra adında bir kızımız var. Sizi çok seviyor. Başka kanal açamıyoruz. Dede aç deyip duruyor açmayınca ağlayarak açtırıyor. Sizi bu kadar sevmesi ve izlemesi bizi çok mutlu ediyor. Kızımıza dua eder misiniz? Allah razı olsun. Allah hem ülkeni hem de diğer çocuklarımızı zatına layık kul eylesin inşallah. Amin. Aşıklardan eylesin inşallah. Veli veliye eylesin inşallah. Amin. Allah'ın huzurunda kendisiyle iftihar ettiğimiz, Rabbimizin buyurduğu gibi bizim için göz aydınlığı olan çocuklar eylesin inşallah. Rüken'in de selam olsun. Efendim Asvin'den Ayça Nur Uzun. Hocam bir sorum daha olacak. Hakkınızı helal edin. Bir bayanın giyimi nasıl olmalı? Bunun hakkında biz genç bayanlara bilgi verir misiniz? Çok teşekkür ederim hocam. Dua ile. Allah razı olsun. Bayanların giyimi nasıl olmalıdır? Önemli olan örtünmektir. Önemli olan kadının kendini Allah'ın kendisine verdiği o e, zarafeti, o güzelliği örtmesidir. Onu teşhir etmemesidir. Evet, önemli olan o vücut hatlarının görülmemesidir tesettür içinde olmasıdır yani. Onun kendini böyle anlayıp, böyle e, teşhir etmemesidir. Çünkü o kıymetini, değerini bedeninden değil, Allah'tan alıyor. Kıymetini, değerini Allah'tan aldığını bilip, şahsiyet olarak kendini ortaya koyması gerekir. Nasıl bir insan olduğunu, Hazreti insan olduğunu ortaya koyup, o güzelliği, kulluğunun güzelliğini ortaya koyması gerekir insan olmanın güzelliğini ortaya koyması gerekir. Yoksa eğer e, güzelliğinin zahiri olduğunu zannederse sonra onu kaybeder. Evet yaşlanınca onu kaybeder. Kıymetini değerini oradan aldığını zannettiği için bu sefer ne olur? bunalıma girer. Oysaki mesela iman etmiş bir mümine kadın düşünün. Nenelerimizden birini, yaşı ilerlemiştir. Aynı şekilde mesela yaşlanmış bir gayrimüslimi yan yana koyun. Mesela o mümin olan kadına bakıldığında evet, yaşlanmıştır. 80 yaşına gelmiş olsun, 100 yaşına gelmiş olsun. Ama bütün o manevi güzellik üzerinde görünüyor. Yanında durmak istiyorsun, konuş, konuşsun istiyorsun. Bambaşka bir güzelliği vardır onun. Çünkü güzelliğini maneviyatından alıyor. Gönlünden alıyor. Gönlünün güzelliğidir o. Ama bir gayrimüslim için durum tam tersi nedir? Evet, bakınca sadece midem bulanır. Onun için güzellik zahiri güzellik değildir. Manevi güzelliktir. Bu Herkes için bu böyledir. Onun için zahirden önce gönlümüzü güzelleştirmeye çalışmamız lazım. Çünkü gönül Allah'ın evidir. Allah'ın tecelli kahidir, tecelli ettiği yerdir. Eğer Allah bir günüyle tecelli ederse, o güzellik bir de dışa yansıyor, yüzüne yansıyor. Evet, güzellikimizi Allah'tan almaya çalışmamız gerekir. Zahiri olarak da evet, örtülmek gerekir. Eğer Allah öyle seviyorsa, örtünün dediyse, bu durumda bizim için, Allah'ın sevdiğini sevip, öyle yapmak gerekir. Ama nefis başka bir şey söyleyebilir. İnsanlar başka bir şey söyleyebilir. Bize düşen, kimin ne dediği değil, Allah'ın ne dediği önemli olmalıdır. Bir mümin için böyle olmalıdır. Kim nasıl seviyor, o önemli değil. Allah nasıl seviyor, o önemlidir. Ne demek lazım? Ya Rabbi, senin benim için sevdiğini seviyorum. Sen benim için neyi emretmişsen, senin emrini insanların şöyle ya da böyle söylemesinden daha çok seviyorum. Çünkü ben seni seviyorum. Çünkü ben senin huğrunum. Onların huğru değil. Evet. Efendim, Arzbin'deki izleyicimiz, bir de hocam babamın merak ettiği bir sorusu var. Bütün kainat Peygamber Efendimiz üzerine mi yaratıldı? Evet. Bir hadis-i şerif vardır. Levlake, ke Lema eflak. sen olmasaydın sen olmasaydın felekleri, kainatı yaratmazdın, alemleri yaratmazdın evet aynen öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Resulullah Efendimiz Allah böyle buyurdu dedi Kutsi Hadis bu ama bu hadisin bir de devamı var sadece bunu söyleyip geçiştirince insanlar kendi kendini kandırmış oldu devamında ne diyor ee, hadisin öncesi var nebudi öncesinde Allah bütün ruhları yarattı. Allah'ın ilk yarattığı nur benim nurumdur, benim ruhumdur. Allah önce benim ruhumu yarattı, nurumu yarattı. Sonra o nuru çoğalttı. Aynı ile çoğalttı. Sonra onlara hitap etti. Evet, hepsi bir. Evet, sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Dolayısıyla, her bir kura bunu tek tek söyledi. Hitap ettiği kimdir? Hitap ettiği ki, Allah'ın kendisine nefrettiği ruhtur yalnız. İnsana nefrettiği ruhtur. Her bir ruha tek tek bunu söyledi. Dolayısıyla, bütün varlığı, Resulullah Efendimiz için değil, insan için yaratmıştır. Her bir insan için tek tek bu böyledir. Herkesin, her bir insanın bunu böyle anlaması gerekir. Yani Allah her şeyi benim için yaratmış, beni kendisine kul olayım, abd olayım, onu seveyim, onun sevgisini kazanayım, sevgimi ispatlayayım diye yaratmış demelidir. Bu herkes için böyledir. Eğer kul kendini böyle görmez, böyle anlamazsa Allah her şeyi onun için yaratmış. Haşa. Böyle söylemek doğru değildir. Bütün ruhları O'nun ruhundan yaratmış, aynı ile yaratmış ve bu hitabı her birine yapmış. Buyurun. Efendim izleyicimiz devamlı Hz. İsa aleyhisselam dünyaya geri gelecek mi? Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Duanızı eksik etmeyin. Bizlerden selametle hayırlı geceler efendim. Evet. Böyle bir düşünce, böyle bir fikir e, Hristiyanların fikri düşüncesidir. Böyle şeyleri e, düşünüp kendi kendimizi meşgul etmek, kendimizi Allah'ın kulluğundan uzaklaştırmak demektir. Yani yüz sene önce de ha geldi, ha gelecek, iki sene önce de ha Hz. İsa geldi, ha gelecek diye beklentiler oldu. Beklentiler, oluyordu zaten hep. Böyle bir şeyi düşünmek ya da beklemek doğru değildir. Neden Allah bir daha göndersin onu? Bir sefer gelmiş, yetmez mi? Allah, Resulullah Efendimiz'e sen Hatem-i Nebilerin mührü, sonuncususun demedi mi, dedi. O zaman, ondan sonra bir daha Nebi gelmez. Mesela dense ki, gelir ama Resulullah Efendimiz'in ümetinden bir ümet olarak gelir. Yanlış. O bir Nebi. Allah'ın kitap verdiği bir Nebi. Gelirse, kitabıyla beraber gelmesi gerekir. Evet. Bu Hristiyanların uydurduğu bir şeydir. Yani o gelecek, bizi kurtaracak. Dolayısıyla son peygamber bizim peygamberimizdir. Sizin peygamberiniz son peygamber de değil demeye getiriyor. Ee, böyle şeylerle meşgul olmak, Allah'ın söylemediği bir şeyi söylemek, Resulünün söylemediği bir şeyi söylemek, ona iftira atıp söyletmek, insanın kendi kendine yaptığı zulümdür. Gelse veya gelmese, geliyor diyenler, onlara sormak lazım. Resulullah Efendimiz'in size yetmez mi? Sana yetmedi mi ki bir de o gelsin, seni kurtarsın? Böyle bir şey olmaz. Hazreti İsa gelmiştir, vazifesini yapmıştır, görevini yapmıştır ve Allah'ın katına almıştır. Resulullah Efendimiz de son nebidir, ondan sonra nebi gelmez. Hatem'in nebiyindir. Onun varisleri gelir sadece. Ama Hazreti İsa gelirse o Allah'ın nebisidir. Olmaz. Bir nebi bir daha geldi demektir. Evet. Efendim, sabahat, ekin, selam olsun size ey Rabbimin kendisini sevdiği efendim. Aleyküm selam. Siz eğer görmek isterseniz, dervişinizi en ucra köşede de olsa görürsünüz efendim. Ama eğer görmek istemezseniz, yanınızda dahi olsa, Yokmuş gibi muamele edersiniz, ey gönlümüzün nuru Efendim. Bunun hikmeti sevginizi kaybetmemizden mi, yoksa bilmeden düştüğümüz hatalardan mıdır? Sizi çok seviyoruz Pirim, Mürşidim, en sevdiğim, en sevgili emanet, en sevgili emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Sevgimizi kaybettiklerinden dolayı değildir kesinlikle. Sevgi öyle basit bir şey değildir. Böyle hemen olsun veya kaybolsun. Hele bir de sevgi eğer Allah içinse o öyle e, kaybolacak bir şey değildir. Allah için birbirini sevenler mutlaka baki olan Allah'ın sevgisiyle seviyor ki o sevgi sadece dünyayla, dünya hayatıyla sınırlı değil bir de baki alemde devam eden bir sevgidir. Evet sevgi de Herhangi bir sıkıntı, sorun ya da eksiklik olmaz. Ama kardeşlerimiz bazen hatalar yapıyorlar, yanlışlar yapıyorlar, eksiklikler yapıyorlar. Ee, kardeşimiz doğru söylemiş, bazen o tavrıyı gösteriyoruz. Gö Neden gösteriyoruz? Evet. Kendini hesaba çeksin, yanlışını anlasın diye, eksigini tamamlasın diye. Eğer böyle muamele ediliyorsa, bu durumda o muamele yapılan manevi olarak büyümüş demektir yanlışını anlayacak kadar, düzeltebilecek kadar, manevi olarak güce de sahiptir demektir. Evet özel soruydu, o da öyle olsun. Efendim İstanbul'dan Ferdaş ve Ersin Karaaslan, İstanbul'dan size saygılarımızı sunuyoruz. Sizi çok seviyoruz. Mevlana'nın şemsi özlediği gibi biz de sizi özlemişiz efendim. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur. Aynı şekilde biz de ilave ediyoruz, özlemeyen ve özlenmeyen de hayır yoktur. Bize kazandıracak olan sevgimizdir, muhabbetimizdir, özlemimizdir. Eğer birbirimizi Allah için seviyor, Allah için özlüyorsak, bu sevgimiz, bu özlemimiz Allah'a gider. Allah bizi böyle birbirini Allah için sevip özleyenlerden eylesin inşallah. Efendim Ümit Şahin, selamun aleyküm, hayırlı Hoşçakal. akşamlar, ellerinizden öperim. Hocam istibraya bakışınız nedir? Bazı camilerde asılıyor, tuvalet çıkışı 40 adım at, kontrol et gibi. Hayırlı yayınlar demiş efendim. Allah razı olsun. Böyle şeylerle meşgul olmak gerçekten doğru bir şey değildir. Resulullah Efendimiz böyle bir durumda, mesela e, hadis rivayet edilir. Kırk adım değil, üç adım atılsın, kontrol edilsin gibi söyleniyor. Bu da yanlıştı bu da doğru değil. Hatta böyle bir durumdan şikayetçi olan sahabeye Ya Rasulallah, e, yani abdest alıyorum, sanki bende akıntı olmuş gibi hissediyorum. Acaba gidip bir daha abdest alıyorum, bir daha öyle oluyorum, ne yapmam gerekir, ne buyurdu? Böyle şeylerle meşgul olma dedi. Abdestini alıyorsun. Eğer böyle bir vesvese geliyorsa, şeytan böyle bir vesvese veriyorsa, şöyle elini ıslat, iç çamaşırına doğru böyle bir e, elini silkele, her taraf ıslansın. Bu durumda vesvese de geçer. Zaten ıslak olduğu için kontrol etme imkanı da olmaz. Kontrol etme yani. Kontrol etsen bile bir şey göremezsin. Islanmış çünkü. Evet. Böyle şeylerle meşgul olmak doğru değil. Şeytana kapıyı açmış oluruz. Acaba abdestim oldu mu, olmadı mı? İşte şeytana kapıyı açtık, ondan sonra bizimle uğraşır durur. Abdestin olmadı, namazın olmadı, şunu eksik yaptık, acaba tam yaptın mı, oldu mu, olmadı mı? Şeytan bizi meşgul eder. Böyle e, abdestle böyle meşgul olmak doğru değildir. Abdestimizi alacağız, tamam diyeceğiz, e, şeytanı kovacağız, o vesilseye kapılmayacağız. Bu söylenen bize sadece vesilse verir. Böyle bir şey doğru değildir, böyle bir şey yoktur. Evet. Efendim, Ankara'dan Yasin Yılmaz Er, Selamünaleyküm efendim. Ev almak için bankadan faizli para almak olur dediniz. Yani alimlerin fetvasını dediniz, zaruret halinde alınır dediniz sonrasında. Kiracılıkta sorun yoksa eğer ölene kadar kiracı olmak zaruret midir? Bunu detaylı anlatabilir misiniz efendim? Tabii. Kardeşimiz eksik anlamış. Ev, evlilik ve binek zarurettir. Herkes için zarurettir. Yani zaruret deyince temel ihtiyaçtır, temel ihtiyaç. Onun için yani kiracı iken hiçbir sorun olmasa bile ev gene zarurettir, evlilik gene zarurettir, binek gene zarurettir. Onun için. Her üçü de alimlerimiz e, zaruret demiştir. Bu konuda kredi kullanabilir demişlerdir. Söyledim. Zarurettir yani. İhtiyaç olmasa da e, mutlaka kulluğumuzu yapabilmemiz için, misafirlerimizi ağırlayabilmemiz için, daha güzel Allah yolunda hizmet edebilmemiz için bunlar lazım ve gerekli olan şeylerdir. Bunu yaparken dünyalık olsun diye değil, zaruret olunca Evet, ihtiyaç demektir. Zorunluluk, mecburiyet. Bunların olması gerekir. O anda ihtiyaç olsa da olmasa da bunun için e, bir çaba gayret sarf etmek gerekir. Evet. Efendim, bir izleyicimiz Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah razı olsun. Ben ve ailem sizi çok seviyoruz efendim. Sizi rüyamda gördüm. Üzgün ve tedirgindim. Başımı okşadınız, üzülme diyerek ve saçlarım aniden gürleşip uzadı. Bu rüyanın hikmeti nedir? Teşekkür ederiz. Evet. Üzülme demiştik. bu durumda saçı gürleşmişse sıkıntıları giderliyor inşallah. Allah sıkıntısını gider inşallah demektir. Efendim Antalya'dan Recep Akgöz. Selamun hocam. Aleyküm selam. Adem babamız ile hava annemizi iblis... Kandırmasaydı insan nesli dünyada ürediği gibi cennete de üreyecek miydi? Evet. Allah insanı yaratırken öyle buyurdu ayet-i kerimede. Yeryüzünde bir halife yaratacağım. Onu tamamladığımda, onu tasvir edip süret verdiğimde, sonra ona ruhumdan nefettiğimde, hepiniz ona secde edin dedi. Bak yaratılış itibariyle daha iblis cehennede etmem secde emri gelmemiş. Allah yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Beni temsil eden, benim güzelliğimi üzerinde üzerinde gösterebilecek vasıftaki insanı yaratacağım. Bu durumda Allah senaryoyu yazmış demektir ama bunun için en uygun kimse onu seçmiştir. İblis'i öyle seçmiştir. Allah peygamberleri de seçer buyurdu. Aynı şekilde Allah'ın ezeli olan ilminde hangi kul hangi konumdadır, ne yapar, nasıl bir kulluk yapar, Allah'a nasıl yakın olur, Allah onu biliyor. İşte o insanlar içinde peygamberlerini seçtiği gibi iblisi de cinlerden öyle seçmiştir. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değildir. Cennete kalmak söz konusu değildir. Zaten Adem'i yeryüzü için halife olsun diye yaratmış. İnsanı yeryüzünde halife olsun diye yaratmış. Senaryo böyledir yani. Allah'ın takdiri, hükmü böyledir. Sadece o işi yapacak olan her kimse iblisi de ona göre seçmiş. Evet. Efendim devamlı izleyicimiz bir de iblisin neslinin cinlerden nasıl ürediğini merak ediyorum demiş. Evet. Cinler de tıpkı insanlar gibi örüyorlar, çoğalıyorlar. İnsanlar gibi aynı zamanda Allah'a kullukla sorumludurlar. Ve cin ve insan illalliyi Ben cinleri ve insanları sadece bana abd olsunlar diye yarattım. Buyurdu ayet kereime de. Tıpkı insanlar gibi kullukla sorumludurlar. Onların da müminleri vardır, velileri vardır, buna beraber kafirleri vardır. İblise tabi olanları vardır. İblise tabi olanlara şeytan deniyor aynı şekilde insanlar da öyledir. İnsanlar da eğer iblise tabi olduysa onlar da insanlardan olan şeytanlardır. Üremeleri, çoğalmaları da tıpkı insanlar gibidir. Evlilikleri vardır, çocukları vardır. Tıpkı insanlar gibi. Evet. Efendim izin olursa bir soruyla beraber arayabilirim mesela. Buyurun. Efendim Denizli'den Fatih Obçin. <gülüyor> Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Bir kardeşin bir kardeş üzerinde ne kadar hakkı vardır? Evet. Bir kardeşin bir kardeş üzerinde ne kadar hakkı vardır? Kardeşlik hakkı vardır. İnsan olma hakkı vardır. İnsan olarak kardeştir insan insana. Bir de mümin kardeşliği hakkı vardır. Bir de eğer ailede zahiri olarak bir anadan bir babadansa bu da başka bir kardeşlik yani nur üstüne nur olmuş olur. Ne kadar hakkı vardır? Allah ne kadar hak vermişse o kadar hakkı vardır. Hak derken, karşımızdaki bize karşı sorumludur, hakkımızı ödesin demek doğru değildir. Ben kardeşime karşı ne kadar sorumluyum, onun benim üzerimde ne hakkı vardır diye bakmak gerekir. Ne hakkı var? Allah buyurdu müminleri anlatırken, onlar ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Hak bu. Açken onu doyurman gerekir. Elim yoksa giydirmen gerekir. Eğer barınamıyorsa ona bir barınak sağlaman gerekir. Eğer yolu bulamamış, yolunu kaybetmişse ona hidayet olman gerekir. Cennetin yolunu bilmiyorsa cennetin yolunu göstermen gerekir. Rabbini tanımıyorsa tanıtman gerekir. Sadece zahiri olarak hak değil, bir de manevi hak var üzerinde. Yoksa hak deyince herhangi bir şekilde marını yemek ya da ona zulmetmek değildir. Onu kendi nefsine tercih ettiğinde neyi kazanıyorsun? Rabbinin rızasını kazanıyorsun. Dostluğunu kazanıyorsun. Evet. Hak Allah'a göredir. Allah'a göre de hak böyledir. ben teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.